Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. hoş bulduk. Hocamıza evet. bir sorumuz vardı hocam. Buyurun. E, Vahit veren hocalarımız var. E, onları dinleyen başı açık bayanlar. Bu hocamıza helal mi haram mı hocam? Hmm. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocam. Vaaz eden hocaların bulunduğu cemaatte başı açık hanımlar var. Hı hı. Sorumluluk kime? Şimdi burada... Bir hoca efendi bir topluluğa vaz ederken e, cemaatten birisinin açık olarak orada bulunmasından mı bahsediliyor Erkekler arasına karışık yoksa bir hanımlar cemaati var hanımlar örtülü içerisinde açık Açıklar başlı bundan kardeşlerimiz de var bunlardan bahsediyor. Bu manzara çok net olmadı. Hı. Ama şunu söyleyelim. Müslümanlıkta temel ölçü şu. Siz tam temel ölçüyü yakalarsanız cevap bulursunuz. Temel ölçü şu. Hoca da olsa, hacı da olsa bir Müslümanın kendisine gerektiğinde nikahı düşebilecek, evlenmesi caiz olabilecek bir hanımla belli şartlar altında ancak bir arada bulunabilir. Ya yanında birisi olacak ve örtülü olacak. Belli vücudunun belli yerleri örtül olarak bulunacak. Namahremlik ölçülerine uyulması gerekir. Vaz ediyor da olsa şartların mutlaka müsait hale gelmesi lazım. Ama vaz eden bir hoca efendi vaaz ederken cemaatten birisi gelmiş, dinlemeye oraya koyulmuş, namus ayı şartlarda gelmişse o hoca efendinin doğrudan orada vebali olmaz. Bizim Müslüman kardeşlerimizin hassasiyet göstermesi gereken şey şu. Efendim, vaz ederken başım açık günah mı? ''Hocam başım açık geziyorum mı sorusu esastır. Tabii, yani diğeri normal. Yani, sadece yani, vaaz tabii, dinlerken o, sanki aramadır. O noktaya yani. getirmemek lazımmış. Evet. İslam'ın e, emirlerinin yasakların anlatıldığı dini sohbetlerde tabii ki bu konulara özel bir hassasiyet göstermek gerekir. Soru da bu manada soruluyor. Hı hı. Doğrudur. Ama bizim esas derdimiz bir Müslüman hanımın o topluma o şekilde gelebileceğini, gelmesini e, intihar eden sebepler neler? Bunları ortadan kaldırmak gerekir. Müslüman, hayatının her döneminde Müslümandır. Müslümanlık, nasıl iman dediğimiz şeylere gidelim bizimle beraberse, o iman dediğimiz cevherin bizim fiziki yapımızda, davranışsal yapımızdaki görüntüleri de bizimle beraber her yere gelmeli. Hayatımızın her anına hakim olmalıdır. Bizi kendi kişisel düşüncelerimiz, tabii algılarımız değil, Kur'an'ın bize verdiği algılar, Kur'an'ın bize yönettiği, yönelttiği emir ve yasaklar, oluşturduğu hayat kurgusu bizim hayatımızı biçimlendirmeli. Dolayısıyla tesettür konusunda kardeşlerimizin bir kısmı hakikaten samimi örtülmek istiyorlar, örtülmek istiyorlar. İşte nefsane durumlardan, dış baskılardan vesaire örtülmek Örtülemedikleri halde namazını kılmaya çalışan kardeşlerimiz var. Bunların da tehlikesi şu. Ha açık başla yani normal şartlar altında açık gezebilirsin ama namazını kılarken başını ört kafi algısı da asla oluşmamalı. Bu da tehlikeli evet, bir şey.